95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçilerimiz Deniz Olgaç ve Yaman Olgaç'a teşekkür ediyoruz. Bugün yayında Rauf Kösemen de bizimle birlikte diğer CAM programının yapımcılarından Rauf günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Merhaba Rauf, hoş geldin. Merhaba Ömer abi, merhaba. Evet, Türkiye'nin yaşadığı en büyük deprem felaketlerinden Birinin ardından yapıyoruz ee, Açık Yeşili. Belki de en büyüğü. Aynı bölgede üst üste iki deprem e, ve son sayılara göre can kaybı 6.234'e e, yükselmiş durumda. Toplam ee, biraz... ama şeyle e, beraber vermekte fayda var. Ki, yani Suriye'dekiyle beraber. Ben Suriye ile beraber. Evet, evet. Toplam 8.400 oldu diyor son Guardian'dan evet. 11 dakika önce gelen habere bakınca. Evet. Bir de e, yani en az e, Türkiye'den verilen resmi rakam. 5.894 kayıp vefat yani. Ee, Suriye'de de. İşte o yani... 6.234'e evet. yükselmiş şimdi son 9.30 itibariyle. Evet, dün, dün... Evet. Hı, evet. Dün, dün, dün geceki şey bir rakam 5.000'ler Bugün 6.000'lerde. Evet. 6.234. Evet. 6.234. Bir de Suriye'den de 2.000 küsur veriliyor. Evet. Şimdi tam ona baktım. 8.000'in evet. üzerinde e, şu anda e, 37.000'de yaralı bahsediliyor. Altı binin üzerinde sanırım e, binanın yıkıldığından bahsediliyor ama bunlar herhalde hasarlı binaları kapsamıyor olması lazım. Bunlar yıkılan binalar evet, sanırım. Evet herhalde ee, ve yüz binlerce, yüz binlerce sayısı tam belli olmayan da e, evi, yeri, yurdu kalmayan bar barınak evet. beşinde olan insan var ve bu resmi rakamlar yani Birleşmiş Milletler Örgütleri de 23 milyon insanın etkileneceğini söylüyorlar. Evet, Kahramanmaraş yani, e... Kahramanmaraş ve Antakya'dan gelen hava görüntüleri seyrettim. Her ikisinde de e, şehrin fiziksel olarak yarısında yıkılmış binalar gözüküyor. E, dolayısıyla e, bunların etraftaki barınlamaz halde olanları da eklerseniz aslında bu şehirlerin yüzde yirmisinde falan yaşanabilir durumda şu anda. Geri kalan insanlar sokakta. Ve bir de şöyle bir şey var. Aslında Türkiye kısmından bahsedersek depremin 10 e, e, yani bütün televizyon programlarında, haberlerde vesaire 10 şehri etkileyen e, deprem deniyor. Halbuki 10 şehri değil, 10 vilayeti etkileyen bir deprem. 10 vilayeti tabii çok 10 vilayetin öyle. içinde sayısız aslında çok daha fazla şehir var. Yani e, ilçeleri e, şehir değilmiş gibi kabul ediyoruz ama işte İslahiye, Elbistan Vesaire pek çok sayıda şehir hatta hala dün geceki haberlerde izledik. Hala haber alınamayan kasabalar e, ve sayısız köy var bölgede. Dolayısıyla e, şehir sayısı 10 değil yani onlarca şehir etkilenmiş durumda. E, bazıları e, gerçekten çok büyük bir yıkım yaşamış işte İslahiye yani... gibi e, veya şey gibi Hatay'ın bazı ilçeleri falan büyük bir yıkım yaşamış durumda. Dolayısıyla hani bunu 10 şehir deyince aslında biraz hafifletmiş oluyoruz sanki. Evet ben e, bir de Esafesmaniye... şey ekleyeyim pardon bir de şey Esafes... ekleyeyim ben Dünya Sağlık Örgütü'nün son verdiği şey El Cezire'den bir haber vardı. Yani yukarıdan ha, havadan yapılan haritalardan görünüyor ki 23 milyon kişi ekspoze olmuş yaklaşık 5 milyonu da tamamen kırılgan halklar diye açıklamış bu konularla ilgili baş şey görevlisi UNICEF'de dehşet verici bir açıklama yapıyor sözcüsü çocuklarla ilgili Birleşmiş Milletler kurumunun onun sözcüsü de Binlerce çocuk Türkiye'de de Suriye'de özellikle öncelikle Türkiye'de ve Suriye'de de e, binlerce çocuğun ölmüş olabileceğinden bahsediyor iki ayrı depremde. Evet. Rauf bir şey söylüyordum. Evet yani Osmaniye bölgedeki ilçelerden biri nüfusu 550 bin civarında. Os Osmaniye, kent, Osmaniye kent oldu. Şey, şey Öyle yolu. mi? ha? Tamam, pardon. Oldu Ama benzer, benzer, şey, benzer yani. büyüklüklerde başka e, şeyler de var, ilçeler de var. E, var, hani var. Adıyaman, Osmaniye bunlar mesela ikisinin değil olduğunu düşünürseniz, bunlar bir yarım milyon civarında. Kırıkhan e, Kırıkkale gibi mesela, İslahiye gibi, Elbistan gibi, pazarcık merkezüstü pazarcık gibi çok büyük ilçeler var. E, i̇smi duyulmayan ilçeler de var, Doğanşehir gibi falan Malatya'ya bağlı. Bunlarda da büyük yıkım var. Bazılarında da yok. O yüzden aslında daha çok haberciler nereye gidebilirse ya da yetkililer nerelerde yoğunlaştıysa, milletvekilleri nereyi ziyaret ediyorsa biz orayı görüyoruz. Ama görmediğiniz çok şey var, çok yer var. Şimdi buradan da aslında meselenin şey boyutuna bir geçelim. Sivil boyutuna geçelim. Çünkü hepimiz 1999 depremini yaşadık ve 1999 depreminden çok şey öğrendiğimizi düşünüyorduk. Türkiye'nin çok şey öğrendiğini düşünüyorduk. Ee, hepimiz o dönemde sivil dayanışmanın, sivil organizasyonların koordinasyonu ne kadar önemli olduğunu işte Açık Radyo'da onun merkezlerinden biriydi. Ee, o dönemde görmüştük ama şu anda yaşanan yani en azından gör, görebildiğimiz, aldığımız haberlere göre yaşanan koordinasyonsuzluk, organizasyonsuzluk hat safhada. Yani e, 99 depreminin depreminde ne afat vardı ne buna benzer bir yapılanma vardı Türkiye çapında ne de işte büyük kurtarma e, operasyonları yapacak bir kapasite vardı ama şu anda yaşadığımız e, koordinasyonsuzluk sanki 99 depremini aratmayacak büyüklükte gibi görünüyor. Yani her ne kadar o zamandan daha büyük bir alanı kaplayan e, bir deprem yaşıyorsak da yani o dönemde e, ağırlık olarak tabii Gölcük ve İzmit daha dar bir alanda daha yoğun bir deprem yaşamıştık. Bu sefer daha yaygın bir alanda bir deprem yaşıyoruz elbette ama en azından o dönemde bu tecrübe bu organizasyon hiçbir yoktu. Ama bugün merkezileştirilmiş bir şeyde afat merkezinde dönen inanılmaz bir koordinasyonsuzluk hala ulaşılamayan ee, enkazlar dün e, depremin üzerinden e, 36 saatten daha uzun bir zaman geçtikten sonra hala yetkililer yavaş yavaş enkazlarda arama kurtarmaya başlıyoruz gibi e, açıklamalar yapıyorlardı. Mesela ben Ulaştırma Bakanı'nı canlı olarak dinledim. Resmen yavaş yavaş gibi bir söz etti. Yani e, bunlar inanılır gibi gelmiyor insana. E, AFAD'ın sürekli her yere ulaştık ulaşılmayan hiçbir yer yok açıklamasının ardından... Televizyonlara, canlı yayınlara bağlanan e, depremzedeler henüz kendi bulundukları yere hiç kimsenin gelmediğini açıklıyorlardı falan. Dolayısıyla inanılmaz bir koordinasyonsuzluk yaşıyoruz. Neden bu oldu? Ben e, aslında hem Rauf'a hem Ömer abiye bunu soracağım. Yani niye biz bir şey öğrenemedik? Ne evet, diyorsunuz? zorlu bir soru bu. Tabii yani biz e, şimdi e, 1999 depremini... E, esas alırsak, referans noktası olarak alırsak yani açık radyo olarak biz hemen bir gün sonra 17 Ağustos 1999 depreminden itibaren işte deprem iletişim merkezi, Ardim diye yoğun bir faaliyet gösterdik ve 60 gün süreyle de bütün formatı değiştirip radyoyu kesintisiz bir telsiz çevrimine dönüştürüp ihtiyaçlarla imkanların buluştuğu, buluştuğu bir köprü olmaya çalıştık. Yani son derecede e, Aydın Engin gibi rahmetli pek çok e, arkadaşımızın da gönüllü programcılığıyla çok doğru e, bilgilenmeye ve haberleşme, haberleri paylaşmaya çalıştık. Ve ciddi bir sivil toplum şeyi vardı. Fakat şimdi tabii farklı bir e, yani daha e, otoriter bir rejimin etkilerinin de bulunduğu ve her şeyin AFAD'la e, birleştirdiği bir durum var. Bir de başka bir yapısal şey var ki o zamanlar medya olarak daha özgür bir şey vardı. Şimdi tabii büyük ölçüde kontrollü bir özellikle de şimdi dün etraflı bir haber vardı. yani medya, Hükümet yanlısı medyanın tamamen bir cennet tablosu çiziyor adeta olması. Bunlar da etkili oluyor diye düşünüyorum ya. Yani. Şimdi afat aslında bir çatı örgütlenme. Yani pratikte biz afatı sahada şey sırasında yani P.R. çalışma, halkla ilişkiler çalışmaları sırasında ya da kendilerini anlatırken sahada yeleklerle görüyoruz afatçıları. Dolayısıyla afadı bir operasyon gücü olarak konumlandırıyoruz kafamızda ama afat bir operasyon afat bir operasyon gücü değil bir koordinasyon gücü pratikte afatın operasyonunu yereldeki gruplar yapıyor bölgedeki kurulmuş olan kurtarma örgütleri işte ulusal medikal kurtarma ekipleri dediğimiz umke bölge itfaiyeleri veya çeşitli kurumlarda oluşmuş gönüllü gruplar, bölgede kurulan e, sivil toplum örgütleri, de, kurtarma dernekleri gibi dernekleri AFAD sahada kullanıyor. Bu insanlar normal hayatlarında başka işleri yapıyorlar ama şey sırasında afet sırasında da afetin koordinasyonunda e, faaliyete geçiyorlar. Bunların bu dediğim insanlar devlet görevlileri elbette. Onun dışında bir de afetin gönüllüleri var. Eğitim almış gönüllüleri. Fafat her güzel yerdeyiz derken aslında şunu söylüyor. Her yere ulaştık derken kendisinin e, bölgedeki örgütlenmesini yürüten insanlarla bağlantı kuruyor. Kurduğu bağlantıyı da biz burada varız diye bize söylüyor. Çok büyük olasılıkla özellikle küçük bölgeler için bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. E, şimdi devletinde Ömer abi o kısmını altın çizdi devletinde mevcut yapılanması için de bu yapının içindeki insanların raporları nasıl verdikleri, evet efendim biz buradayız diye bir kendini kurtarmak için mi bir cevap verdiği yoksa gerçekten az sayıda insanla orada mı olduğu ya da kaç kişiyle olup olmadığını bilmek sizin o bürokratik mekanizma içinde sadece kendisinin varlığını bile biz burada varız diye mi ifade ettiğini bilmiyoruz. Elbette burada şeyi ayırmak isterim yani gerçekten de orada var olup faaliyete geçmiş olan Afat örgütlenmesini, organizasyonu yürüten Tabii. kamu görevlerini dışarıda tutarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla afat yok derken sadece görüntüye bakmamak lazım. Yani AFAD yelekli insanları bir yerde görmediğimiz zaman aslında afat yok olmuyor orada. afat bir organizasyon, bir koordinasyon yapıyor olabilir arka tarafta. Ama ama, ama işte evet, sahada da şey görmüyoruz bazı yerlerde çok. Ama işte şöyle var. bir şöyle bir sorun var asıl tartışmak istediğim yani 99 depreminde. AFAD gibi bir yapılanmanın olmaması yani devletin merkezi olarak bir organizasyon yapmamasından dolayı büyük bir kaos yaşanmıştı. Ve biz bundan şikayet ediyorduk. Ama bu yokluk nedeniyle sivil güçler çok hızlı bir şekilde sahaya hakim oldular. Belki enkaz kaldırma çalışmalarında işte o zamanki akut vesaire gibi birkaç şey dışında, birkaç güç dışında değil ama en azından işte genel organizasyon yani depremzedelere hizmet verme anlamındaki genel organizasyon sivil güçler tarafından çok büyük ölçüde yürütüldü. Fakat şimdi afat veya genel olarak hükümet bu tür bir sivil organizasyona anladığım kadarıyla pek sıcak bakmıyor ve bunu bir tür devleti zaaf içinde gösterme olarak algılıyor ve bütün şeyleri yani bir taraftan koordinasyonsuz, organizasyonsuz bir şekilde gönüllülerin bölgeye yığılmasının yaratacağı kaos bir sorundur elbette. Marmara depreminde bunu yaşamıştık. Bunun organize edilmesi iyi bir şey ama organize ediyorsanız iyi bir şey tabii. Organize edebiliyorsanız, koordine edebiliyorsanız iyi bir şey. Hem koordine edemeyip hem de sivil koordinasyonları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığınızda acaba ne oluyor? Onu ben merak ediyorum. Yani açıkçası kurtarma ekiplerini ilk 24 saat içerisinde bölgeye... E, taşıdığınız zaman bunun bir anlamı var. E, taşımadığınız zaman ancak mucize yaratabiliyorsunuz. İşte şu anda yaşadığımız şeyler e, ancak mucizevi bir şekilde e, sağ kalanlar çıkartılabiliyor. Halbuki ilk 24 saatte e, hızlı bir şekilde <gülüyor> kurtarma ekipleri sahaya sevk edebilseydi afak tarafından herhalde böyle olmayacaktı. Ve sivil e, koordinasyonda <gülüyor> anladığım kadarıyla engelleniyor. Hatta Hatay'a galiba girişler yasaklandı. Evet öyle şeyler var ve bir de daha da çarpıcı bazı şeyler de var. Mesela işte İskenderun Limanı'ndaki büyük yangın ve kimyasal zehirli gazlarında kol gezdiği çok cehennemi görüntülerinde yer aldığı yangının söndürüldüğünü söylediler. Oysa sonradan düzeltildi bu. Yani yangının devam etmekte olduğu. Da. Evet bursa, aynı aynı Tüpraş yangını gibi orada da bir yangın çıktı. Tüpraş evet. yangını tam da onu söyleyecektim ve bu canlı yayın sırasında ben de tesadüfen e, o anda e, bakıyordum ya CNN'in e, muhabiri genç bir kadın spiker sunucu. Açıkça bu yangının bütün şehri kapladığını şey olarak duman olarak sis olarak ve müthiş zehirli etkilerinin olduğunu zaman zaman da öksüre tıksıra anlatmak zorunda kaldı. Yani öyle bir şey ki mesela daha önce bir haberde şey var yani artı gerçekte gördüğüm bir haber başka yerlerde de var. Ee, en çok etkilendiği illerden Hatay'dan bahsediyor sürekli. Yani Maraş merkezde ama Hatay'da fevkalade şey. Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş daha iki hafta önce bir programda Hatay'ın depreme hazırlıklı olmadığını söylemiş. Açıkça söylemiş bunu. Yani bir, evet. bir BBO yapım hesabından yayınlanan ve Cansu Canan Özge'nin sunduğu 40 adlı programda çok çarpıcı açıklamalar yapmış yani. Hatta yıkıcı bir depremi yıkıcı bir depremin tekrar ne hazırlıklı mı sorusuna değil demiş ve de, söz, olmadı da görmüş evet, olduk. yazı gönderdik ve karşılık alamadık diyor Savaş hükümetin kendilerini yok saydığını açıkça vurguluyor. Çünkü o partiden değil diye yani çok çarpıcı şeyler var. Yani maalesef diyor evet. hükümet bizleri yok sayıyor, görmezden geliyor demiş mesela. Artık gerçekten... Yine de tabii hepimiz oturduğumuz yerden bile olsa ne yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz, nasıl bir dayanışma örgütleyebiliriz diye bir araştırıp duruyoruz. Birazcık da isterseniz ondan bahsedelim. Yani hani biraz merkezileştirilmeye çalışılsa da o merkezi olarak nereler yürüyor, hangi Çabalar daha e, güvenilir durumda. Hani dayanışmak isteyenler, destek olmak isteyenler, bağış yapmak isteyenler ne yapmalı? Biraz bunları konuşalım isterseniz. E, onu soracağım Rauf sana. Sen epey bir incelemiştin. E, hani şu anda kimler var sahada ve neler yapıyorlar? Ama ona geçmeden önce bir dakikalık şöyle bir kısa bir sağlık toparlaması yapmak istiyorum. Onu da e, sonra zaman kalmaz. Ben hani diğer e, önceki depremlerin hepsinde e, sağlık alanında hep çalıştım e, işte Marmara, Düzce Van vesaire. TTB'nin e, oradaki e, takibi çok kıymetli. E, şu anda TTB'nin yaptığı ilk açıklamalar var önümde. Adıyaman'da e, mesela sağlık hizmetlerinin organizasyonunda aksamalar yaşanmaktadır e, diyor. E, neredeyse tüm binalar hasardadır diyor. E, Hatay için e, zaten biliyorsunuz Orada hem İskenderun hem Hatay Devlet Hastaneleri yıkıldı. Bunu söylüyor. Röntgen cihazı, resütasyon malzemeleri dahil pek çok sağlık araç gelişim, erişim imkanı zayıf demişler. Kahramanmaraş Antak için Antakya'da devlet hastanesi... Hı. Antakya'da 3 özel hastaneden biri de yıkıldı ayrıca. Evet. için de devlet hastanesinin ameliyathanesi çalışmamaktadır. İkinci depremin ardından çocuk hastanesi ameliyathanesi de çalışamaz duruma gelmiştir diyor. Yani inanılmaz bir hem Sağlıkçı hem de bir de o bölgelerdeki sağlıkçılar da enkaz altında tabii. Dolayısıyla hem ciddi bir sağlıkçı açığı var hem de araç gereç açığı var. Bölgeye giden sağlıkçılar da aslında e, araç gereç olmadığı için, e, binalar sağlam olmadığı için, tabii bütün binalar değil yeni yapılanlar sağlam anladığım kadarıyla ama eski devlet hastanesi binaları falan yıkıldığı için ciddi bir e, sorun yaşıyorlar onu da eklemiş olalım. Ama şimdi bir Rauf, ıı, sahada kimler var? Dayanışma, destek, sivil koordinasyon anlamında biraz onları bir sayalım istinize. Ee, sahada aslında sivil toplumdan üç tane kurum gördük biz. Ee, i̇htiyaç haritası, e, ahbap ve hayata destek. Bu e, hayata destekler yani Bu üç kurum sahaya hızlı bir şekilde malzeme gönderiyor. Ee, her e, üçünün de güçleri oranında sahada e, insanları da var ahbapın daha fazla yerel örgütlenmesi daha güçlü e, dolayısıyla gönderdiği malzemelerin yerelde dağıtımını da e, organize edebiliyorlar bunlar ihtiyaç haritasının bütün merkezi gücü İstanbul'daki bütün merkezi gücü e, şeye taşınmış durumda deprem bölgesine taşınmış durumda İstanbul'da sadece toplama yapıyorlar malzeme <gülüyor> topluyorlar ve günlük açıkladıkları listelerden ee, o malzemeleri de günlük olarak her akşam e, yola çıkartıyorlar. Bu arada bir, ee, şey, ekleyeyim, bir şey ekleyeyim Rauf. İhtiyat, i̇htiyaç haritasının son tweeti e, şu anda bu sabah yani şu anda saat 10 itibariyle e, desteklerinizi Dastas İstanbul'a, Ataşehir'deki Dastas İstanbul'a bırakabilirsiniz. 16'ya kadar alacaklarmış ve 16'dan sonra da bölgeye göndereceklermiş. İhtiyaç listesini bugün için 8 Şubat Çarşamba ihtiyaç listesini Powerbank, Termos, MAK, Uzay Battaniye, Sıcak Su Torbası, Enerji, Bar, ışıldak ve Ateş Ölçer olarak sıralamışlar. Bu arada şeyi de ekleyeyim. Bütün bu yani Ahbap olsun ihtiyaç listesi ve diğerleri genellikle Twitter hesaplarından açıklıyorlar bunları. Hani Web sitelerine girip zaman kaybetmeyin. Çünkü orada güncellemek zor oluyor. Herhalde Twitter adreslerini Hı -hı. takip edebilirsiniz. Nereye nasıl evet. desteklerinizi bırakacağınıza dair. Instagram ve Twitter hepsi için. Evet, Instagram'da, Instagram'da da Twitter. yoğun evet. bir şeyleri var. Dolayısıyla şimdi Ahbap'tan söyledim Ahbap'ın bölgede yerel örgütlenmesi güçlü. Çünkü Ahbap aynı zamanda hayvan severlerin ve işte yoksullara yardım, hayırseverlik e, ...türü işlerin de organizasyonunu yapıyor ve e, yaparken zamanında bu bölgelerden yani sorunun olduğu bölgeden insanları oraya sevk ediyor. Öyle bir organizasyon örgütlenme biçimi var ve bu çok işe yarıyor şu dönemde. Yani şöyle yapıyor kabaca bir bölgede ha, e, bir hayvanlara eziyet vakası ya da hayvan sahiplendirme vakası ya da bir yoksullukla mücadele vakası çıktı. Bir aile evsiz kaldı evi yandı bir şey oldu o bölgenin yardımsever insanlarını harekete geçiriyor. Dolayısıyla Ahbap'ın şeyleri, insanları, gönüllüleri aslında bölgelerde yaşayan insanlar. Dolayısıyla Ahbap sadece merkezden bunları koordine ediyor. O yüzden Türkiye'nin her yerinden şu anda yardım toplayıp gönderebiliyor. Ve gönderdiği yardımları da orada karşılayanlar var. Burada kritik nokta şu, evet devlet... Aslında şu anda bilgiyi, doğru bilgiyi yaymakla değil, hangi bilgiyi yayıp hangi bilgiyi yaymayacağına karar vermekle iletişimi Zaman yetinmiş durumda. Ve zaman, ya, kaybediyor. O, o evet. zaman kaybediyor ve evet. bununla zaman kaybediyor. Dolayısıyla bu zaman kaybının içinde bu kurumların verdikleri bu listeler çok önemli. Bunlar güncel ve doğru listeler çünkü. Şunu istiyoruz dedikleri... Şimdi de yerelden alınmış bilgilerle bunu yapıyorlar. İhtiyaç haritası da yerelden bilgi topluyor. Onlarınki daha e, dijital ortamdan e, toplanılan veriler ama e, sağlıklı veriler yani ya, şey veriler değil, eksik veriler değil. Bir de, bir de hayata destek var sanırım. Ee, evet. Hayata destek e, sayfalarında da çünkü e, destek çağrıları var. Onlar da anladığım kadarıyla bölgeye e, malzeme gönderiyorlar. Yalnız şunu da soracağım, sen biraz incelemiştin bu konuyu. Bunların e, ahbapın yerel organizasyonları var diyorsun ama sonuçta bölgeye gönderme işini mesela eskiden yapıldığı gibi herkes kendisi kamyonunu kaldırıp gönderebiliyor mu yoksa bunlar AFAD üzerinden mi gönderiliyor şu anda? Yok herkes kamyonunu kaldırıp gönderiyor ama AFAD'la akredite olmak zorundasınız. Gideceğiniz hmm. e, afatsizli, kendi bölgenizdeki afata başvuruyorsunuz ve nerede ne ihtiyaç olduğunu listesini afattan talep ediyorsunuz. Size bu listeyi veriyorlar, onu tırlara yüklüyorsunuz ve hangi bölgede dediyse, bugün Adıyaman diyor size, öbür tarafa Kahramanmaraş diyor bir başkasına. Yani bölgede afat, ihtiyaçları da mı afat söylüyor? Evet evet, büyük oranda afat söylüyor. Çünkü sevk ederken o ihtiyaçlarını olmadığı e, araçları da almıyor bölgeye. Ya da evet. bekletiyor, yani ertesi gün ihtiyaç olacak diyor. Mesela başka bölgelerden, şimdi isim vermeyeyim ama çeşitli belediyelerden bilgiler alıyoruz. Aldığımız bilgilerin arasında şöyle şeyler var. Örneğin Çorlu'dan su topladık diyor, iki tır ama afat suyu almadı bugün. Şey dün, bugün de suya ihtiyaç var diye bizden su istedi. Şimdi o suyuları tekrar geri getirmeye çalışıyoruz diye bir haber geliyor mesela. Evet. bir böyle böyle bir şey var sahada bir sahada ve yardımlarda bir de Afad'ın bu meselede her şey merkezden çözmeye çalışıyor olması çok hantallaştırıyor zaten işi yani bağlan ama başka da çare yok böyle bir durumda burada hantallaşmanın nedeni bence tek başına merkezilik değil kadroların belli yeteneklere sahip olmaması bana öyle geliyor yani Yönetim kademelerinde iş bilen, tecrübesi olan, kafası çalışan, belli liderlikleri yapabilecek insanlar tasfiye edilmiş büyük oranda belli ki. ara kademelerdeki az sayıda kadroyla da bu kadar oluyor bu işler. Ee, ama evet, sonuç ama Ben de e, bir şey eklemek istiyorum şimdi, izninizle Yani Afat'la e, ilgili önemli bir e, eksiklik de Evrensel'de haber olarak çıktı. Yani... E, Afad raporları kurumun doğal afetlere yönelik adımları atmadığını ortaya koyuyor diyor. Yani iki yıl boyunca arama kurtarma ekipman eksiği konusunda hiçbir şey yapmadı. Yüzde sıfır gidermiş ve 2020 yılı boyunca da sadece iki konteyner alımı yaptı diyor. Yani sizin söylediklerinize ilaveten ekipman yetersizliği olduğunu ve Özellikle arama kurtarma, lojistik ve destek araçlarının tamamlanmasına yönelik adım atmadı. Hatta %69 2020'de tamamlanma hedefi koymuş bunları. 2020'de ama bu alanda %1 bile ilerleme kaydetmedi diyor. 2019 yılında da aynı kalemde ilerlemesi %0'da kalmış. Yani çok ciddi. Büsles 2020'de yani, sadece 4 adet deprem erken uyarı ve ön hasar tahmin istasyonu kurdu diyor haberde. Yani şimdi bu, bunu aslında daha geniş bir şeyde konuşmak lazım. Çünkü e, şunları biliyorum ben. AFAD mesela belediyelere şey baskısı yapıyordu düzenli olarak geçtiğimiz 3-4 yıl içinde. afet arama kurtarma aracı alın. Bu araçları işte alın ve şuranın emrine verin. Yani kimisine alın kendiniz kurmuyordu, kimisine de alın bize verin. Özel idareye de devredin vesaire evet. diyordu. Yani bu, bu iş biraz şey bir iş böyle hani devletin genel işleyişinde ne oluyorsa AFAD'da da onlar oluyor aslında. Evet. Yani tamam. e, bir, bir, bir, ama şunu e, atlamak istemem bir şey e, eklemek istiyorum. Şu haberleri defalarca e, aldık ve birçok yerden aldık. Ee, muhalif belediyelerden yardım gönderiliyor. Aynı demin anlattığım sistemle gönderiliyor. Onlar zaten devlete doğrudan bağlılar. Ee, gönderilen yardımların paketlerin üstüne bölgenin kaymakamlarının stickerları yapıştırılıyor. Evet, onun fotoğrafını da gördük. Ben de. Evet, yani, yani yani evet. işte buna. Yani bunu asıl, kendim asıl... yaptım demek için uğraşıyor. Yarın yani asıl, için asıl... Değil, kimin yaptığını göstermek asıl için. Asıl kafayı buna yormuş olmaları zaten işin faycaya boyutunu bence büyütüyor. Yani bütün. Düşündükleri bu. Yani nereye daha çok yardım gitmesi gerekiyor, nerede ihtiyaç var diye düşüneceklerine etikete ve nasıl aslında örtbas edeceklerine kafa yoruyorlar. Öyle anlaşılıyor. Bu da bence en baştan zaten koordinasyonsuzluğu besleyen bir zihniyet yapısını gösterir. Yani sizin niyetinizin, asıl niyetinizin ne olduğunu gösterir. Yani bitirmek zorundayız. E, çok kısa bitirmeden önce 2-3 şey daha, özellikle nasıl dayanışma ve destek olacağını e, araştıranlar için 2-3 adres daha belirtelim. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bayağı büyük bir e, organizasyonu var. Sanırım yeni kapıda topluyorlar e, bütün yardımları ama bir de karşı tarafta da bir yerde topluyorlar. Ama İBB'nin web sitesi, şey, e, Twitter, Instagram adreslerine özellikle de İBB Habere bakarsanız. Bölge bölge, mahalle mahalle nerelerde, nerelere desteklerinizi iletebileceğiniz var. Kadıköy Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi benim gözüme çarptı. Ama diğer ilçe belediyelerinde de muhtemelen bu tür organizasyonlar yapılıyor. Belediyelere bakabilirsiniz. Aynı zamanda bazı siyasi partilerin bayağı organize bir şekilde çalıştıklarını görüyoruz. Mesela Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul e, şeyini gördüm... E, çok sayıda yerde, ilçede toplama alanları e, belirlemişler. HDP'nin özellikle bölgedeki bazı illerde e, ciddi teşkilatı var. HDP'nin bir kriz koordinasyon e, merkezi var. Onların telefon numaraları yayınlanmış. HDP genel merkezinin ve diğer örgütlerinin e, adreslerine bakabilirsiniz e, sosyal medyada. Yeşiller Partisi Beşiktaş'ta e, bir alan belirlemiş durumda. Onlar da e, yardım topluyorlar bölgeye göndermek üzere. Emek gördüm. Emek Partisi aynı şekilde. Çalışıyor. Yani sadece görebildiklerimi söylüyorum ama pek çok siyasi parti, belediye ve sivil toplum örgütü aslında en azından sahaya gidemeyen de gidenlere e, iletmek üzere. Çünkü ara kademe de önemli yani hepimiz ana merkeze götürüp e, desteğimizi veremeyebiliriz. E, o yüzden bunları da aracı olarak e, kullanabilirsiniz. Bence e, bu şekilde bir güvenilir ağ yine de kurulabilir diye düşünüyorum. Evet, başka evet. da çare yok zaten şu anda. Evet. Ee, evet. Bir de bir bir arada şeyi konuşalım, siber gönüllüler meselesini konuşalım bu evet. meselede. Evet. O da önemli ama e, zaman evet. zaman kalma, zaman kalmadı. Ee, herhalde bu şey çok devam edecek zaten açık radyonun evet, diğer programlarında da konuşulacak. Evet çeşitli programlarla da koordineli olarak açık radyonun çeşitli programlarında başta açık gazete ve açık dergi olmak üzere tabii her türlü bilgiyi değerlendirmeye açığız ve konuklu da bu sabah da mesela Gaziantep'teki durumu Kırkayak Derneği Genel Koordinatörüyle Kemal Vural Tarlanla da konuşma fırsatı bulduk çünkü o da sınırda kapalı olan sınırda mültecilerin çok yoğun olduğu bir kentteki durumun ne olduğunu anlattı. Böyle evet. elden gelen bütün olanakları değerlendirmeye çalışıyor. Evet. Evet. Bütün e, herkese geçmiş olsun başımız sağ olsun böyle büyük felaketleri e, umarım yaşamaya devam etmeyiz ve aklımızı başımıza alırız e, demiyorum. Evet, şey de ben de sordum onu da ilave edeyim. Bu zamanı geçirdik ama e, yani Kemal Buraltarlı'na son soru olarak şeyi sordum. Arabadan yayın yapıyordu. Başka çaresi yok. Dışarıdaydı. 40 e, ayaklarını, yani, yani koordinatörüne dedim ki medyanın ne yapması gerekiyor diye düşünüyorsunuz dedim dayanışmayı güçlendirici, doğru haberleri ne kadar verebilirse o kadar evet. kazançlı çıkacağız dedi. Bence günün önemli şeylerinden biriydi. Evet. Evet Çok teşekkürler Rauf katıldığın için. Ben teşekkür ederim. gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.